Bölüm 134. Selamı tekrarlamak. Hadis 859. Ebu Hureyre Allah'undan razı olsun. Namazını gerekli kurallara riayet etmeyerek kılan kimse hakkındaki hadisinde belirttiğine göre o kişi mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve ona selam verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamına mukabelede bulundu ve "Dön namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın." buyurdu. Adam dönüp yeniden namaz kıldı. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına tekrar gelip selam verdi ve bu durum üç defa tekrür etti. Hadis 860. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz din kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar, taş girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin